fakirlikten vezirliğe 4 mese ile ilgili iki ciltlik el ifsah adlı kıymetli eserin de müellifi olan Abbasî vezirlerinden ve alimlerinden İbni Hübeyre 1165 ölüm tarihi vezirliğe yükseliş macerasını şöyle anlatıyor. Yoksulluktan elim çok daralmıştı. Hatta günlerce yiyecek bulamamıştım. Bazı yakınlarım bana Maruh-i hazretlerinin mezarını ziyaret ederek orada Allah'a dua etmeme. Çünkü onun yanında yapılan duanın makbul olacağını söylediler. Ben de onun kabirini ziyarete gittim. Orada namaz kılarak dua ettim. Sonra çıkıp Bağdat'a yöneldim. Katuf'ta mahallesine geldiğim zaman orada, işlek olmayan terk edilmiş bir mescit gördüm. İki rekat namaz kılmak için girdim. Bir baktım, hasır üstünde yatan bir hasta. Hastanın baş ucuna oturdum ve ne istersin dedim. Ayva isterim dedi. Civardaki bir bakkala gittim. Peştamalımı rehin bırakarak iki ayva ve bir elma alıp getirdim. Hasta ayvayı yedikten sonra mescidin kapısını kapatıver dedi. Kapattım. Hasırdan bir tarafa çekilerek şurayı kaz dedi. Orayı kazınca altın para dolu bir kap çıktı. Bunu al. Çünkü sen Buna daha layıksın dedi. Senin mirasçın yok mu dedim. Hayır. Resafede bir kardeşim vardı. Haber aldığıma göre o da ölmüş. Adam benimle konuşurken ömrü bitti ve ölüverdi. Onu yıkayıp kefenledim ve namazını kılıp defnettim. Sonra kabı elime aldım. İçinde 500 dinar altın varmış. Karşıya geçmek için Dicle kenarına geldim. Baktım ki eski bir gemide, eski elbiseler içinde bir kaptan. ''Yanıma gel, yanıma'' diyor. Ben de yanına gittim. Gördüm ki yanındaki adamların çoğu da kıyafetçe bu adama benziyor. ''Sen nerelisin?'' dedim. Resafedenim dedi. ''Senin kimsen yok mu?'' dedim. ''Hayır'' dedi. Bir kardeşim vardı. Görüşmeyeli hayli zaman geçti. Allah ona ne yaptı bilemiyorum. Durumu anlamıştım. Adama ''Kucağını aç'' dedim. Açınca kaptaki altınları kucağına döküverdim. Gemici şaşırıp kaldı. Onun kardeşiyle aramızda geçen hadiseyi olduğu gibi anlattım. Bu malın yarısını benim almamı istedi. Ben de vallahi bir tane bile almam dedim ve hepsini verdim. Ben daha sonra halifenin sarayında katiplik ve hazine memurluğunu yaptım. Sonra da vesirliğe yükseldim. No. Mm -hmm.